يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ زَنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَغَدْ فَازَ فَلْزًا عَظِيمًا أما بعد أستغل حديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أشار الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعد Değerli kardeşlerim bugünkü sohbetimizin, dersimizin konusu Bedir Savaşı'ndan çıkartılacak dersler. Bedir Savaşı, Bedir Savaş hakkında inen ayetler, gelişen olaylar. Bunu uzun uzun uzadıya yaklaşık dört hafta kadar anlatmıştık, 4 ders konusu yapmıştık. Şimdi bunlardan çıkacak dersler, alacağımız dersler nelerdir? Onlardan bahsedeceğiz. Birincisi değerli kardeşlerim. Cihad Allah Azze ve Celle'nin kullarına farz kıldığı bir şey. Yeryüzünde hakkın böyle üstün gelmesi için, dinin bekçiliğinin yapılması ve dünya siyasetinin hak olan dine göre şekillenmesi için Allah Azze ve Celle bu cihadı farz kılmış kullarına. Yalnız her zaman söylüyoruz, cihat şartları yerine geldiği zaman, güç, kuvvet ve devlet elde edildiği zaman özellikle yapılacak bir şeydir. Ama bunun haricinde kişi nefsini, canını, malını müdafaa eder. Bunlar ayrı şeyler. Asıl cihat, asıl cihat Müslümanların bir güç olduğunda, bir devlete sahip olduğunda, ve bu işi gerçekten icra edecek bir imkana sahip olduğunda yapılacak bir ameldir. Allah Azze ve Celle onu Müslümanlara nasip etsin. En güzel bir şekilde, hakkıyla. Onun için Nebimiz Aleyhisselatü Vesselam Ahmet İbni Hanbel'in nusnedinde diyor ki Cahidülmüşrikine bi'invalikum وَاَنْفُسِكُمْ وَاَسْنَتُكُمْ Müşriklerle, mallarınızla, canlarınızla ve dillerinizle cihad ediniz diyor. Yani aynı zamanda cihadın hem dille, hem manla, hem de bedenle olduğunu aleyhissalatü vesselam çok net bir şekilde ortaya koydu. Bir başka ayet-i kerimede allah Teala, daha doğrusu bir ayet-i kerimede, ve cihad hum cihaden onlarla büyük bir cihad ile cihat burada bahsedilen cihad kardeşleri hüccet beyan etmek yani delil sunmak hak hakkı ortaya koymak batılın tamamen yok olması izinin silinmesi için batılın etkisinin ortadan kalkması için hücceti ortaya koymak Önce aleyhissalatü vesselam delillerini getirdi. Hak olan dininin delillerini, hüccetlerini, burhanlarını sundu. Sonra bir güç ve kuvvet sahibi olduğunda bir devlet sahibi olduğunda da etti. Elle, silahla cihada başladı. Bu hiçbir zaman vazgeçilemeyecek bir şey. Kıyamete kadar devam edecektir. Bunun hükmü devam etmektedir. Yani cihad için bir durgunluk söz konusu olamaz. Yeter ki başta da söylediğimiz gibi şartları yerine gelmiş olsun. Hak olan aleyhissalatü vesselamın söylediği ölçülerde Kur'an'ın işaret ettiği ölçülerde olsun bu devam edecektir. Ancak bugün bizler Müslümanlar olarak suskunluğu, durgunluğu, batı taklidini esas almış bir durumdayız. Hatta bazı İslam'ı değerler eğer batı kültürüne uygun düşüyor ise biz onlarla e, yani avunuyoruz. Böyle olmaması gerekiyor. Müslümanın, Müslümanların, bizlerin bu durgunluktan kurtulması gerekiyor. Allah Azze ve Celle hepimize basiret versin. Hepimizi dinine yönlendirsin. Gerçek manada kendisine kul olan kullarından eylesin yani sanki İslam, İslam dini böyle savunma e, karakteri haline gelmiş savunma dini haline gelmiş bir durum böyle algılanıyor Oysaki yeri geldiği zaman güç ve kuvvet olduğunda Allah Azze ve Celle'nin emri yerine getirilir nedir o ve katiluhum hatta la tekune fitnetun veyakun ve onlarla fitne olmayıncaya ve din de tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar savaşın diyor. E fitneyle kastedilen şirk. Yeryüzünde şirk kalmayıp da din tamamıyla Allah'ın oluncaya kadar savaşın. Yani yeri geldiğinde Allah yolunda durgun olmayın suskun olmayın mudafaa etmeyip, taarruz bile edinir. Ama yeri geldiği zaman, şartlar oluştuğunda Allah Azze ve Celle'nin bu yeri, bu emri yerine getirilir. Cihadın terki, zillet ve zillettir ve yenilgidir kardeşlerim. Ama cihadı, cihadı almak ona yapışmak, izzettir ve ileriye yöneliştir. bir hadiste, Aleykum bil cihadi fi sabih lillah. Allah yolunda cihad etmelisiniz. Fe innehu bâbun min ebbâbul cennah. Çünkü o yani cihad, cennet kapılarından bir kapıdır. bihil hemmu vel gamm. Allah onunla, yani cihadla üzüntü de kederi giderir, ortadan kaldırır. Bir başka hadiste, a.s. diyor ki, sizler iğne usulü alışverişe, alışveriş yaptığınız zaman, yani, veresiye bir malı, bir malı satıp, peşin fiyatına daha ucuz bir meblağ miktar karşılığında para karşılığında geri alındığında ki bu faizli bir alışveriştir ve öküzün kuyruğuna yapıştığınızda ticaretle uğraşmaya razı olduğunuzda cihadı terk ettiğinizde Allah sizin üzerinize bir zillet elbisesi giydirir ve dininize dönünceye kadar onu da sizden çekip almak subhanallah yani tamamen dünyayla iştihar etmek dine önem vermemek. Allah yolunda cihad etmeye önem vermemek. Şimdi biz burada Allah yolunda silahla, kılıçla cihad edemiyoruz diye tamam oturalım diye bir şey yok. Az önce sözümüzün başında bir hadis nakledin. Dillerinizle, mallarınızla, nefsinizle cihad edin. Herkesin kendi kapasitesine, dünyasına göre yapacağı şeyler Allah'ın dinine yardım edecek Allah'ın Askeri olmaya çalışacağız. Her anımızda. Güç, güç nispetinde yani. Allah azze ve celle bu Bedir Savaşı'nda Bedir Savaşı'nın öncesinde Ebu Sufya'nın Ebu Sufya'nın kervanı hususunda Müslümanlar onu ele geçirmek için çıktıkları zaman diyor ki haber veriyor siz diyor bakın ayet-i kerimeden Allah iki gruptan birini size vaat ediyordu ya kervanı ele geçirecektiniz yahut da o kervanı korumak için gelen Mekke'den hareket eden müşrik ordusunu ele geçirecektiniz Yani iki gruptan birini size vaat ediyordu. Enneha lekum ve teveddune enne gayre zatil şevke. Siz ise gücü kuvveti olmayan taifeyi grubu istiyordunuz. Yani müşriklerin ordusuyla karşılaşmak değil de hatırlayın Ebu Sufya'nın komuta ettiği liderlik ettiği 50 bin dinar değerinde bir kervan ele geçirecekler ki 30 veya 40 kadar adam var onu koruyor. Bunu istiyordun diyor. Siz o iki gruptan yani güç sahibi olmayan, kuvveti olmayan grubu siz istiyordunuz, onunla karşılaşmak istiyordunuz. Onun sizin için olmasını istiyordunuz. Ve yuridullahu eyyuhu kal bi kalimatih. Allah ise kelimeleriyle hakkı gerçekleştirmek istiyordu. Ve yakta adabirel kafirin. Ve kafirlerin sonunu, arkasını kesmek, bitirmek istiyordu Allah-u Teala. Lihukullaha el haq. haq. Hakkın gerçekleşmesi. Ve yubitülel batile velev kerihel mücrümler, suçlu ve günahkarlar kafirler kastediliyor istemese de batılı iptal olması için Allahu u Teala bunu istiyordu yani Allah Azze ve Celle o iki gruptan müşriklerle karşılaşmalarını istiyordu Müslümanların onun için Allah'ın dinemesiyle Ebu Sıfyan ne yaptı hatırlayacak olursanız Bedir kuyularının yanına geldi araştırma yapınca Müslümanların gelmekte olduğunu hatta onların öncülerinden birkaç kişi birkaç tane adamın binitinin tezeyinden yani pisliğinden Müslümanların gelmekte olduğunu anlayınca sahil yolundan başka bir yoldan Mekke'ye hareket etti hızlıca ve Müslümanların elinden kaçmış kurtulmuş oldu bu Allah'ın muradıydı işte Allah-u Teala Ebu Sufyan'la değil, müşrik ordusuyla karşılaşmalarını istiyordu. Ve onlarla karşılaştılar. O maldan, o kadar değerli maldan ziyade Allahu Teala hakkı, hakikati ortaya çıkardı. Ve müşriklerin arkasının sonunu kesti. Yani büyük bir zafer vererek Bedir'de o Kervandan elde edilecek çok çok daha büyük bir fayda elde edildi. Çok çok büyük bir maslahat elde edildi Müslümanlar adına. Tarih yazdı bunu. Ve kıyamete kadar da okunacak. Onun için Allah Azze ve Celle evliyalarının dostlarının kılıçlarıyla kendi kelimesinin yüce olması, sancağının yüce olmasını için bunu murat etmişti. Oysa ki müminler o kervanı ele geçirebilir, o kafiledeki malları elde edebilirlerdi. Allah Azze ve Celle ancak bunu murat etti, bunu istemişti. O esnada yani Ebu Süfyan kervanını kaçırdıktan sonra, elden kaçtıktan sonra bazıları Yani Müslümanlardan bazıları e, savaşmayıp, müşriklerle karşılaşmayıp e, geri dönme gibi bir takım fikirler beyan etmişti. Ancak Allah Azze ve Celle'nin muradı gereği ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın istişareleri neticesinde size onları detaylarıyla anlatmıştım. Allah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geri dönmedi. Ve Bedir'de o gerçekleşen büyük zaferi gerçekleştirdi. Dolayısıyla buradan anlaşılan kardeşlerim cihad Allah'ın kulları üzerine farz kıldığı bir şey. Yeri, zamanı ve şartları oluştuğu zaman. İkincisi batıl yani ikinci anlayacak der. Batıl tek gözlüdür. Yani kördür. Bir gözü kördür. Ve batılın kararları kendi aleyhine dönecek şekilde saçma ve boştur. Ahmakçadır. Batıl işin kararı. Yani aslı olmayan, hak olmayan, Allah'ın Allah'tan ve Resulünden olmayan batıl olan şeyler kendi aleyhine döner ve hiçbir işe yarar. Allah Azze ve Celle bakın ne diyor bu hususta? وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُحِ سَيِّعُ illa bi ehli kötü tuzak kötü tuzak ancak ehlini sara. Yani batıl ehlinin tuzağı ancak batıl ehlini saracaktır. Onu kuşatacaktır. Fehel yenzurune illa sünnetel evvelin Onlar ilklerin sünnetini mi bekliyorlar? Fe lentecileli sünnetillahi <gülüyor> tebidila Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Ve lentecileli sünnetillahi tahvila, Allah'ın sünnetinde bir çevrilme de bulamaz. Yani dolayısıyla kötü tuzak mutlaka ehlini saracaktır. Bu kafirler için olduğu gibi Müslümanlar arasında fesat eden, kötü tuzaklar kuran, başkasının aleyhinde çalışan kimsenin de sonunda o tuzak başına geçecek. Allah Azze ve Celle bizleri bundan korusun. Gerçek olan dini, كَذَٰلْكَ يَدْرُبُ اللّٰهَ الْحَقُّ وَالْبَاطِلِ Hak ve Allah böylece misal verir. فَأَمَّ الذَّبَدُ فَيَذْهَبُ جِفَاءً Ama köpük var ya, suyun üzerindeki köpük veya da böyle demirin eritilip de meydana geldiği, arkasından meydana geldiği tortular, işe yaramayan şeyler süs elde etmek için ve benzeri şeyler elde etmek için. Bunlar, bunlardan oluşan köpük, ister suyun getirdiği köpük olsun, sel ve yağmur sularını getirdiği, isterse o demirden ve madeni şeylerden arta kalan işe yaramayan şeyler olsun. O, fe fe o atılır bir işe yaramaz. Fem maman yenfa'u an-nas Ama insanlara faydalı olan şey ise yerde kalır Yerde kalır. Geride kalır ve o fayda verir. Kedalike yadubullah. Kedalike yadribullahul amsal. Allah işte misalleri böylece verir. Hatırlayın anlatmıştı. Utbe bin Rabia, Bedir Savaşı başlamadan önce kırmızı bir devenin üzerinde müşriklere sesleniyordu. Adeta feryadı fügan edip yalvarıyordu. Savaşmayın, geriye dönün. Sizden herhangi bir kimse kardeşinin veya babasının katiline bakmak ister mi? Dönün diye yalvarıyor. Yeter ki korkaklığı benim başıma sarın benim başıma kalkın ama bu savaşa girmeyin diye feryadı fügan ediyordu. Bunu duyan Ebu Cehil onunla alay etmişti. Sen misin bunları söyleyen eğer başka bir, şey, bir kimse söyleseydi ben ona eziyet eder canını yakardım deyince Ebu Cehil yani Utbe bin Rebiya'nın korkak olduğunu söyleyince Utbe bin Rebiya'nın kim korkakmış göreceksin deyip bu söylediği şeylerden ve kararından vazgeçmiştir. İşte batıl ehli kimseler böyle. Batıl ehli ahmakça verdiği karardan geri dönebilir. Ve aleyhine olacak şeyleri yerine getirebilir. Aynen Utbe bin Zebiya'nın yaptığı gibi ki o daha savaşın başlangıcında düelle üçün musabaka için çıkanlardan biriydi ve ilk öldürülenlerden bir tanesiydi. İşte batıl ehlinin hali bu. O yüzden batıl ehli bir gözü kör, gör, kördü. Tam göremez. Hakikati göremez. Üçüncüsü kardeşlerim elde edeceğimiz derslerden. Üçüncüsü komutan lider bir kimsenin Allah Azze ve Celle ile bağlantısı Sıkı bir bağlantısı var. Ve duanın etkisi özellikle harp alanında ve başka yerde duanın tesiri ve böyle cesaret içerisinde aydınlık, parlaklık içerisinde gece kıyamı, gece namazı kılması. Komutanın, lider olan kimsenin. Allah Azze ve Celle Resulüne ve minel leyli feteheccet na nafileten leke geceleyin sana mahsus olmak üzere bir nafile namaz kıl. yani gece namazı <gülüyor> asa yeb'atheke rabbuke makamen mahmuda, belki Rabbin seni makamu mahmuda, yani övülmüş mahmu, makama ulaştıracaktın diyor. Ali radiyallahu anh diyor ki biz kendimizi diyor, ben diyor kendimizi Bedir'de sahibin hadiste geliyor bu. Bedir'de şöyle gördü. Bizden herkes uyumuştu Bedir Savaşı başlamadan önce. Sadece aleyhisselatü ve sellem ayakta bir ağacı sütre edilmiş ona doğru namaz kılıyor ve sabaha kadar Allahu u Teala'ya yalvarıyordu diyor. Bedir Savaşı başlamadan önce bütün Müslümanlar, 300 küsur kişi olan Müslümanların hepsi uyuyorlar. Bir uyuklama hali alıyor. Bu Allah'tan Ama aleyhissalatü vesselam devamlı dua ediyor. Devamlı gece kıyamı yapıyor ve sabaha kadar Allah'u u Teala'ya yalvarıyor. İşte bu lider kimsenin Allah Azze ve Celle'yle sıkı bir bağının olduğunu, devamlı ona iltica ettiğini gösteriyor. Tarih boyunca da gerçek komutanlar, hakkın komutanları, liderleri Hep böyle olmuştur. Hep onlar önde olmuşlardı. Allahu u Teala'ya ibadette, ona olan bağlılıkta, ona olan samimiyette, cesarette, her şeyde insanların en muttakileri olmuşlardı. Ve bu savaşlarda kardeşlerim, savaşın ortasında, öncesinde yapılan dualar çok maklum. Onun için Aleyhisselatü Vesselam, hani geçtiğimiz haftalar sizde uzun, uzun uzadı, uzadı, anlattım ya. Onun için Aleyhisselatü Vesselam duaya yapışıyor. Sabaha kadar dua ediyor. Diyor ki, bir sahih bir hadiste, iki yerde dua reddedilmez, yani kabul edilir. Nida anında, yani ezanla kamet arasında. Bir de savaşta gruplar birbirleriyle, ordu birbiriyle karşılaştığı zaman, İşte o savaş anında yapılan duali. O makbul anda yapmış aleyhissalatü vesselam. Söylediği gibi yerine getirmiş. Onun için komutanın Allah Azze ve Celle'ye bağlılığı liderin bağlılığı çok iyi olması gerekiyor. Dördüncüsü meleklere iman ve Allah Azze ve Celle'nin onları melekleri yardım için gönderdiğine iman etmek Bedir'den çıkartılacak, Bedir Savaşı'ndan çıkartılacak derslerden bir ders. Bazı kimseler kitaplarında Bedir'de meleklerin öyle bulunmadığına, iştirak etmediğine işaret ediyorlar. Sadece hissi bir savaş olduğu, manevi bir savaş olmadığı Yani meleklerin filan oraya gelmediğini iddia ediyorlar. Oysa ki bu Bedir'de yapılan savaş, Kur'an-ı Kerim'in bildirmesiyle hem maddi hissi yani görülen hem de manevi meleklerin yardımıyla. Melekler kafirlerin kor kalplerine korku salmak onların boyunlarını vurmak ve ellerini kesmekle görevlendirilir. Allah Azze ve Celle اتخولi lil mu'minine اَلَيْ يَكْفِيَكُمْ اَيْ يُمُدَّكُمْ من Hani sen diyordun ki müminlere, iman edenlere Rabbinizin sizi üç bin melekle böyle inen pešpeše inen 3.000 melekle desteklemesi yeterli gelmez mi? Belakim. Aciz ve hakim olan Allah katından. Bir başka ayet kere, de, ayet kere Allah Azze ve Celle اِذْ يُحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلَائِكَةِ اَنِّي مَأَكُمْ فَتَبْتُ الَّذ۪ينَ آمَنُ Hani Rabbin vahyetmişti meleklere ben sizinle beraberim müminleri sebat ettirin yani onlara destek verin se oqî fi kulûbi ben kafirlerin kalplerine bir kolku salacağım. Fadribû fevqa al-anâq kulla banân. Onların boyunlarına vurun ve ellerini kesin diyor. Parmaklarını kopartın. Allah azze ve celle melekleri emrediyor. Ve nihayetinde melekler yardıma geliyorlar. Buhari'de gelen bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam Cibril geldiğinde diyor ki Cibril Aleyhisselatü Vesselam'a siz diyor şey e, Bedir'e şahitlik eden yani Bedir'e katılan kimseleri kimler olarak sayarsınız aranızda diyor. Aleyhisselatü Vesselam'da bizim en hayırlılarımız addederiz. Yani Bedir'e katılan kimseler en hayırlı kimselerdir diyor. Cebrail de diyor ki, işte meleklerden Bedir'e katılan kimseler de en hayırlı kimselerdir. Ve Cebrail katılıyor. Hani geçtiğimiz haftalarda söyledim. Aleyhisselatü vesselam'ı bir titreme hali alıyor, dua ederken ve bakıyor ki Cibril aleyhisselatü Aleyhisselam'ı görüyor. O büyük meleği, vahiy meleği, en değerli meleklerden, melek-u mukarrebden birisi. Allah'a yakın olan meleklerden biri. Onu görüyor, ve sevinçten Ebu Bekir'e ey Ebu Bekir Allah'ın yardımı geldi diyor. İşte bu Cibril dizginini almış, silahını kuşanmış bir vaziyette diyor. Bedir'e katılan melekler gerçekten çok hayırlı melekler. Burada da ifade edildiği üzere. Ebn-i İshak'ın haber verdiğine göre Bedir'e katılan melekler, beyaz sarıklı, Huneyn savaşına ileride gelecek. Huneyn savaşına katılanlar da kırmızı, sarıklı kimseler. Size daha önce de hatırlatmıştım. Eğer Müslümanların bulunduğu bir savaşta, kafirlere karşı yaptıkları bir savaşta sarıklılar varsa, cübbeli gibi görünen, salih gibi görünen insanlar varsa, buna şahitlik edilmiş ise, gerçekten bu hakikat ise bu herhangi bir yatan insan değildir peygamber değildir, şehit değildir, evliya değildir. Bu ancak kimdir? Allah'ın melekleridir. Evet kardeşlerim. Beşincisi, düşmanın e, durumunu araştırmak, sebeplere yapışmak. Yani istihbarat, düşman hakkında istihbarat edinmek de sebeplere yapışmak. Aleyhisselatü vesselam bir peygamber olduğu halde meleklerle desteklendiği halde istihbaratı araştırmayı elden bırakmamıştı. Düşmanın hakkında en ince detayına kadar bilgileri elde etmeye çalışmıştı. İşin başında daha Medine'deyken Buseyse adında bir adamı gözcü olarak gönderiyor. Kim için? O kervan için. Ebu Sufya'nın kervanı hakkında bilgi vermesi için ve bu seyse de gerçekten kervanın geçtiği yol geçeceği yol durumu hakkında getiriyor bilgi veriyor onun için araştırma yapmak istihbarat etmek bir sebebe yapışmaktır bunu da zaten ayet ve hadisler bize emrediyor Ayrıca meellifin ifade ettiği gibi Ve a'iddu lehum mestataatun min kuvve Onlar için gücünüz yettiğince kuvvet hazırlayın ayet-i de yine bu gibi sebeplere yapışmaktır. Yani düşman hakkında bilgi edinmek, istihbarat edin etmek, istihbarat da bulunmak yani gücü, kuvveti, sayısı, elinde bulundurduğu malzemeler vesaire. Bu istihbaretin neticesinde de müşriklere karşı, kafirlere karşı bir plan hazırlamak, bir hile hazırlamak da yine bir aleyhissalatü vesselam'ın metodu ve sünnetu. Onun için aleyhissalatü vesselam el, harb, el harbu khud'atun harp hiledir diyor. Yalnız bu hileyi birbirimize karşı kullanmayacağız. Yani aramızda kullanmayacağız bunu. İki kişinin arasında düşmanlık oluyor ondan sonra Birbirine karşı hile yapıyor. Bu olmaz. Hile, kandırma işi ancak savaşta düşmana karşı yapılıyor. Müslümanlar birbire, birbirleri arasında yapamazlar bunu. Evet. Altıncısı kardeşlerim, Müslüman komutanın tevazu sahibi olması etkileyicidir onun bir etkisi vardır. Ve askerlerine yakın olmasının bir tesiri vardır, etkisi vardır. Aleyhissalatü vesselam çok tavazı sahibiydi. Nitekim Medine'den çıktıklarında 300 kişiler ama çok az bir böyle deve var beraberlerinde. Ve üç kişiyi Peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam'a Ebu Lübabe'ye bir de Ali radiyallahu anh'a Üç kişiye bir deve düşüyor. Üzerine binmeleri için filan yani. Sonra aleyhissalatü vesselam sadece kendi nefsini tercih etmiyor. Yani ben bineyim gideyim demiyor. Hatta Ali an anh ve Ebu Lubabe diyor ki biz seni takip ederiz. Sen bin diyor. Aleyhissalatü vesselam. Sen bin biz seni takip edelim deyince hayır diyor. Onları da bindiriyor ve diyor ki ben diyor sizden ecre daha az daha az muhtaç olan değilim. Benim de ihtiyacım var diyor. Onlarla paylaşıyor yani. Onların beraberinde onlarla aynı konumda hareket ediyor. İşte bu aleyhissalatü vesselamın tevazusu. İşte bu önde giden insanların önde giden insanlarda olması gereken tevazı. Allah Azze ve Celle bizlere önderlerimize bunu nasip etsin. Yani Sallallahu Aleyhi o zaman 55 yaşında yaşlı bir adam olduğu halde Ali Radiyallahu Anh yeğeni çok genç onlarla paylaşıyor. Onlarla onlarla birlikte hareket ediyor. Nasıl yaparlarsa. Yani kendisini kendisini üstün tutmuyor burada. Hatta savaş alanına girip hatırlayacağınız üzere müşrikleri kılıç, kılıcıyla tehdit ediyor. Onlara işaret ederek kılıcıyla onlara savaş alanında bizatihi ön ön en ön tarafta tehditler savuruyor müşriklere onun bu hareketi gerçekten de etkileyici oluyor. Ve yerden bir avuç çakıl taşını alıp atıyor, Allah Azze ve Celle de onların gözlerine, müşriklerin gözlerine isabet ettiriyor. Ondan sonra da zaten hezimete vuruyorlar, yeniliyorlar. Onun için Ali radiyallahu diyor ki, bizler Bedir günü Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sığınırdık. O düşman tarafına en yakın olanımızdı diyor. Bizden daha yakındı. öyle bir şiddet anında helsenat vesilen düşman tarafına yakın ve sahabeler ona sığınıyorlar. Yani onun eee yardımıyla hareket edebiliyorlar demek. Tabii bu biraz sonra söyleyeceğimiz üzere komutanın e, korunmaması veya hep öne atılması da gerektirmiyor. Onun yerinin konumunun belli olması, duruma göre hareket etmesi gerekiyor ve muhafaza edilmesi gerekiyor. Başkı derse son kalmayacaktır. Başkı derse dağınıklık başlayacaktır. Onun için onun yani komutanın liderin de korunması gerekiyor. Yedincisi kardeşlerin ister muhkemken olsun hazarda, ister seferde, ister barış halinde, ister savaş halinde emir tayin etmek vaciptir yani bir komutan bir emir tayin etmek gerekiyor tabi biz mukimken bu buradan anlayacağımız nedir herhangi bir yolculuğa çıktığımız zaman bir kimse ne yapacak bir emirlik yapacak liderlik yapacak bunun sebebi nedir bunun sebebi karışıklığın meydana gelmemesi için düzensizliğin nerede oturacak, nerede kalkacak, nasıl hareket edecek gibi düzensizliklerin, belirsizliklerin ortadan kalkması için, işlerin intizamla, düzenle hareket etmesi için bir kimsenin emri altına girilecek. Onun için Aleyhisselatü Vesselam Medine'den çıkarken genelde Ümmü Mektum radiyallahu anhı yerine halef olarak bırakıyor. Yerine mutlaka birini bırakıyordu. Bedir'e çıkarken de Ebu Lübabe adında bir sahabeyi görevli olarak bırakıyor. Yani emir tayin ediyor. Ümmü mektubu de insanlara namaz kılması için görevlendiriyor. Bu konuda bir hadis var. Diyor ki a.s.m. Üç kişi herhangi bir yerde yeryüzünde arzda herhangi bir yerde bulunurlar bir arazide bir mevkide bulunurlarsa onlardan birinin emir tayin edilmeksizin emir tayin etmemeleri daha doğrusu helal olmaz diyor mutlaka emir tayin edecekler. Yani bir lider tayin edecekler. Yolculuğa giderken herhangi bir yere giderken Üç kişiden birisi mutlaka emir olacak. Onun emri altında hareket edilecek. Bu da aleyhissalâtu vesselâm'ın sünnetinden bir sünnettir. Ve yeri geldiğinde de bu vacip bu mutlaka yapılması gerekiyor. Sekizincisi kardeşlerim müşlüklerden yardım almak caiz değildir. Özellikle de ihtiyaç yoksa ama ihtiyaç anında müşriklerden, Müslümanların temyiz edilip, fark edilip böyle ayrıt edilmesi ve kuvvetlerinin de zuhur etmesi ortaya çıkması için eğer ihtiyaç varsa onlardan yardım alınabilir. Şimdi bu konuya işaret eden delil ne? Geçtiğimiz haftalarda da anlattığımız üzere Bedir Savaşı'nda Bedir'e gelirken müşriklerden birisi, hem de çok cesaretli, kahraman, güçlü bir kimse, müşrik. iman etmemiş bir kimse. Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor, ben de sizinle beraber savaşa girmek ve ganimet elde etmek istiyorum diyor. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Hayır. Ben müşriklerden yardım almam. Diyor. Aradan bir müddet geçiyor. Biraz ilerleyince adam tekrar aynı şeyleri söylüyor. Aleyhisselatü Vesselam reddediyor. Hatta sahabeler seviniyorlar bu adam böyle bir teklif getirdiği için. Üçüncü seferinde de ben müşriklerden adam almam, Sen diyor, yardım almam diyor. Sen Allah'a ve Resulüne iman ediyor musun diyor. Hayır diyor. Üç sefer reddedince üçüncüsünde adam evet ben Allah'a ve Resulüne iman ettim diyor. Gerçekten İslam'a giriyor. Ondan sonra aleyhissalatü vesselam öyleyse bizimle beraber geldi diyor. Yani ta ki iman edinceye kadar ondan yardım istemiyor. Evet. onun için Vesselam, Hakim İbni Hizam'ın rivayet ettiği bir hadiste biz müşriklerden herhangi bir şey kabul etmeyiz ve başka hadiste biz müşriklerden yardım almayız ihtiyaç yoksa özellikle zarurat söz konusu değilse onlardan yardım alınmıyor dokuzuncusu bize bu dini nakleden kimseler çok değerli kimselerdir ki onlarla kastedilen en hayırlı nesil olan sahabelerdir. Onlar hakkında Allah Teala minel mu'minina ricalen sadqu ma ahadullah aleyh. Müminlerden iman edenlerden öyle kimseler vardır ki onlar Allah'a verdikleri sözde dururlar. Sadıktırlar. Femenhum men qada nahbehu. Onlardan onlardan Vefat edip de şehitliği yerine getiren, yani ahdine vefa gösterip de şehit olarak ölen kimseler vardır. Ve minhum men yantadır. Onlardan şehitliği, Allah yolunda ölmeyi bekleyen kimseler vardır. Ve ma beddelu tebdila. Ve hiçbir zaman onlar bu şeylerini, isteklerini, bu düşüncelerini, niyetlerini değiştirmemişlerdir. Diyor. Bu değerli kimseler, Öyle kimseler ki kardeşlerim bu kritik bir savaşta Aleyhisselatü Vesselam istişare ettiği zaman Aleyhisselatü Vesselam'a son derece destek veriyorlar. Hep onun yanında yer alıyorlar. Sen ne dersen yaparız diyorlar. Hani hatırlayın. Aleyhisselatü Vesselam Ebubekirle Bekir'le radiyallahu anh, Ömer'le radiyallahu anh istişare ediyor. Onlar konuşuyorlar. Güzel şeyler söylüyorlar. Ve miktad adında bir sahabe kalkıyor. Diyor ki Ey Allah'ın Resulü Nasıl görüyorsan ne görüyorsan, ne yapmak istiyorsan onu yerine getir. Biz seninle beraberiz diyor. Ve bir rivayette Bukhari'nin rivayetinde biz sana diyor beni İsrail'in İsrail onların Musa'ya söylediğini söylemeyeceğiz. Onlar ne demişlerdi? Fezheb ente ve rabbuka faqatila. İnha ha huna qa'idun. Musaya diyorlar ki İsrail onlar, sen ve Rabbin gidin. Savaşın, sen de savaş, Rabbin de savaşsın ama biz burada oturucularız. Biz oturacağız, gelmeyeceğiz diyorlardı. Biz böyle söylemeyeceğiz. Sen git, Rabbin de gitsin, biz de sizinle beraberiz diyor El Miktad radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü biz seninle beraberiz. Biz beni İsrail'in Musa'ya Söylediği gibi sana söylemiyoruz. Seninle beraberiz diyor. Aleyhissalatü vesselam bunları duyunca Çok seviniyor ve yüzü Parlıyor böyle sevinçten. Böyle değerli insanlar bu dini bize naklettiler. Hakizassad ibn Muaz Radiyallahu an O neler Söylüyor neler. Kalkıyor ensardan. Diyor ki Biz harpte sabırlı kimseleriz. Karşılaşma anında sadık kimseleriz. Umulur ki bizden yana Allah senin gözünü aydın edecek diyor. Ey Allah'ın yani bizim vesilemizle senin gözün aydın olacak sevineceksin diyor. Allah'ın bereketi üzere yürü diyor. istişarenin neticesinde böyle kararlar çıkıyor. İşte bu şey, değerli bu şerefli insanlar bu dini bize naklediyorlar. Onuncusu kardeşlerim aleyhissalatü vesselamın askeri dehası. Hatırlayın. Bedir'e yaklaştığı zaman aleyhissalatü vesselam üç kişilik bir grubu Bedir kuyularının yanına gönderiyor. Orada iki tane müşriklerden köle su taşıyan kimseleri yakalıyorlar ve sorguya çekiyorlar. Aleyhissalatü vesselama getirene kadar hem dövüyorlar hem de sorguya çekiyorlar onu. Ama adamlar bildiklerini söylüyorlar. Sahabeler de bizim söyledi, bizim istediğimizi söylemiyor diye onlara eziyet ediyorlar. Hazreti Muhammed namaz esnasında namazı bırakınca, namazdan çıkınca diyor ki size doğruyu söylüyor, dövüyorsunuz. Yalan söylüyor, bırakıyorsunuz. Diyor. Ve onlara o getirilen iki adama esire soruyor. Kaç kişisiniz? Onlar gene çok duruyor. Yani sayı vermiyorlar ama belki de bilmiyorlar yani. Sonra Aleyhisselatü Vesselam onlara askeri dehasını gösteren bir soru soruyor. O grup yani o müşrik ordusu her gün kaç tane deve boğazlıyor diyor. 100 tane diyorlar. Şey 10 tane diyorlar. Düzeltiyorum. 10 tane diyorlar. 10 tane her gün deve boğazlanıyor. Diyor ki aleyhissalatü vesselam o zaman onlar bin kişidir. Çünkü her bir deve 100 kişi için boğazlanıyor. Böylelikle onların adedini açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bir başka rivayette de onlar adamın söylediğine göre yani tutuklanan adam dokuz veya 10 tane her gün deve boğazlanıyor. Yenilmesi için yani. Karın doyurmak için. Deyince bu manaya gelen ifadeyi kullanınca o zaman onlar 950 kişi veya bin kişi diyor aleyhissalatü Onların sayısını apaçık ortaya koyuyor. Askerin zekasıyla. Ama ondan önce ne yapmış bir istihbarat ediniyor. Adam gönderiyor. Araştırın. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Kimler var? Kimler yok? Vesaire araştırma neticesinde iki kişi getiriliyor ve onlara soruluyor. Aleyhisselatü vesselam, karşıdaki düşmanın sayısını ortaya çıkartıyor. Hesaplamış oluyor yani. Bu bunu gerektiriyor. İşte bu Aleyhisselatü Vesselam'ın askeri dehasına Hı. Hı. ve askeri bakış açısının derinliğine komutadaki yani komutanlıktaki insanları idare etmedeki yeteneğine işaret ediyor. Onun için lider olan kimsenin yetenekli, zeki, işleri idare eden, <gülüyor> duruma göre istihbarat eden, düşmanın konumunu, durumunu kollayan kimselerden olması gerekiyor. On birincisi kardeşlerim, şura vaciptir ama ilzam edici değildir. Aleyhissalatü vesselam, Ashabunu şuraya yani istişare etmeyi alıştırmak için defalarca istişare etmiştir. Hatırlayın, hem Bedir'e çıkmadan önce, hem de yoldayken istişare ediyor. Az önceki söylediğim şeyler, bir kısmı, yoldayken istişare ettiği şeylerden birisi. Devamlı istişare ediyor. Yani görüşünüz ne diye. Hatta, Habbab ile, Bedir'in yakınında mı gerisinde mi Bedir kuyularına yakın mı konaklayalım hususunda istişare ediyor Habab ona diyor ki bu Allah'ın emri mi? Bizim burada geride konaklamamız yani bir vahiy midir deyince aleyhisselatü vesselam hayır bu bir görüş deyince, o zaman biz Bedir kuyularına yakın konaklayalım orada bulunalım ve müşriklerin elde edecekleri suları yani suyu elde ettiği zaman güç kuvvet demek kapatalım. Sadece bizden taraf olan Bedir kuyusundaki kuyular birkaç tanemiş veyahut da ne kadarsa artık bizden taraf olan kuyu açık kalsın. Dolayısıyla onlara imkan tanımayalım deyince aleyhissalâtu vesselâm bu görüşü istişare neticesinde bu görüşü kabul ediyor. Bunun gibi daha birçok yerde aleyhissalâtu vesselâm ashabili meşvere ediyor, istişare ediyor. Onun için Allah azze ve celle vellezînez tecavüli rabbihim و اقاموا الصلاه و امروهم شورى emirlerine isticabet edenler yani icabet edip kabul edenler cevap verenler ve namaz kılanlar onların işleri aralarında meşveri iledir şura iledir fa fa anhum wastaf lenhum ve shaavirhum fil amr onları affet diyor ama müminleri affet Ve onlar için istiğfar et de yine istişare ediyor biliyor musunuz? Diyor ki şu benim ehlim hakkında sövüp sayan kimseler hakkında neye işaret edersiniz? Ne söylersiniz? Hep istişare etmiş. Aslında bunu buna alıştırmış. O zaman bile istişare ediyor. Ama ayet Nus suresindeki ayetler gelince her şey ortaya koyuyor tabii ki. Ömer radıyallahu an genç olsun, orta yaşlı olsun, meşvere heyetinde kurra olan, hafız olan kimselerle istişare ediyor. Kurra Kur'an'ı bilen kimselerle. İster genç olsun, ister orta yaşlı olsun fark etmez. Onlar meşvere heyetine. Alın. Allah hazretleriyle öyle değerli Kur'an'a sahip hafız, anlayan, onunla amel eden kimseleri çoğaltsın aramızda. On ikincisi kardeşlerim, savaşlarda saf halinde bulunmak, saf şeklinde savaşmak, müstehab olandır. Tabi bu yine e, savaşın durumuna, konumuna göredir. <gülüyor> Yoğun bombardıman altında, saf halinde savaşmanın bir anlamı olmaz. Evet özellikle düşmana karşı etkili olacaksa, e, birebir mücadele edilecekse bu durumda e, yerine ve konumuna göre saf halinde savaşmak müstahaptır. Allah <gülüyor> Azze ve Celle اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتُلُونَ ف۪ي سَب۪يلِه۪ صَفًا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ Allah Azze ve Celle yolunda böyle birbirine kenetlenmiş bir bina gibi savaşan kimseleri severdi diyor. İşte bundan dolayı. Aleyhisselatü Vesselam da Bedir Savaşı'nda yeni bir uslup denemişti. Yani saf halinde Müslümanların e, o iman eden kimsenin savaşmasını sağlamıştı ki bu savaşta komutana güç, kuvvet verir. Yani e, bu şekildeki saf halindeki savaş tabi durumuna, konumuna göre hem e, karşıdaki orduyu, düşmanı e, zayıflatıcı, onu etki altına alıcıdır, hem de lidere karşı, komutanına karşı güç ve kuvvet verir. Evet. Savaş esnasında dua yine müstehaptır. Aleyhisselatü Vesselam az önce de söylediğim gibi iki tane e, yer vardır ki İki zaman vardır ki o zamanda e, dua reddedilmez diyor. Bir, birincisi nida anında yani e, ezan ve arasında. İkincisi de ordunun birbiriyle karşılaştığı savaş anındadır diyor. Tabarani'ne rivayet ettiği bir hadisde Abdullah ibni Mesud diyor ki a.s. o zaman öyle bir yalvarıyordu ki diyor. Sanki böyle bir şeysini kaybetmiş de, bunu ilan eden, arayan bir adamın araması gibi, Rabbisine Bedir günü böyle münacat ediyordu, yalvarıyordu, yakarıyordu diyor. Ve diyordu ki, ey Allah'ım, ey Allah'ım, sana yalvarıyorum, sana münacat ediyorum, vaat ettiğini, yani bana verdiğin sözü yerine getir diyor, dua ediyordu. O kadar içten, o kadar samimi bir şekilde... Dua ediyordu. Onun için dua böyle bir anda çok etkili. On dördüncüsü kardeşlerim biraz önce söylemiştim. Harp esnasında lider konumundaki olan insanın, komutan olan insanın korunması gerekiyor. Onun muhafaza edilmesinin konulmasının ehemmiyeti. Değerli sahabeler, Allah onlardan razı olsun. Daha savaş başlamadan önce Said bin Muaz'ın teklifiyle diyor ki ey Allah'ın Resulü sana bir yer şöyle Bedir'in kuzeydoğu tarafında üst taraf, şöyle yüksekçe bir yerde hafifçe yüksek bir tepenin üzerine bir gölgelik yapalım sen orada. Savaşın seyrini, gidişatını izle, yön ver demek istiyor. Aleyhissalatü vesselam bu fikre çok seviniyor. Ve öyle bir yerde yapılıyor. Orada hem dua ediyor, yani onlar savaşırken bir taraftan dua ediyor. Sonra da daha önce de söylediğim gibi savaş alanına bizatihi kendisi de inip en ön tarafta müşriklere tehditler savuruyor. Onlara çakıl taş atıyor. Bu şekilde geride komutanın muhafaza edilmesi çok önemli. On beşincisi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın nübuvvetinin gerçekleşmesi yani peygamber olduğunun e, bir daha bir daha ortaya çıkması o da kimle Ümeyye bin Halef'in ölümüyle öldürülmesiyle diyor. Bu Ümeyye bin Halef hatırlayın Saad ibn Muaz Mekke'ye geldiği zaman o ikisinin arasında bir anlaşma var. Bu Mekke Medineye Şam'a giderken Medine'ye uğruyor Saad'ın yanına. Saad da Mekke'ye gittiği zaman onun yanında konaklıyor. Nihayetinde uzatmayacağım. Saad e, henüz daha Bedir savaşı gerçekleşmemiş. Kabe'yi tavaf ediyoruz. Kabe'yi tavaf ederken de Ebu Cehil ile karşılaşıyorlar. Ebu Cehil ona laf atıyor. Yani nasıl olur da diyor işte burada tavaf yapabilirsin gibilerinden bir takım onu tahrik edici sözler söylüyor. O da ona karşılık veriyor. Derken bu Umeyye bin Halef yani ev sahipliği yapan sahada ev sahipliği yapan müşrik diyor ki böyle söyleme. İşte bu Ebu Cehil buranın efendisidir falan deyince Sa'd da diyor ki bırak beni diyor yani Beni buna mecbur etme Seni ben diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki seni öldürecek Sen yani öldürecek, öldürüleceksin diyor Umeyye bin Halep bunu duyunca O <gülüyor> kadar Yani korkuyor ki Eğer o söylediyse gerçekten doğrudur diyor Ve hemen evine gidiyor. Evine gidince eşine de anlatıyor aynı şeyi. Diyor ki bu yesripli yani Medine'den gelen bu Sa'd denilen adam bana böyle böyle söyledi. Muhammed seni öldürecek dedi dedi. O da aynı şeyi söylüyor. Muhammed söylediyse doğru diyor. Bu adam, Umeyye bin Halef, savaştan kaçmak için, Bedir'e çıkmamak için elinden geleni yapıyor. Hatta çok böyle güçlü, kuvvetli, en iyi deveyi alıyor. Ona rağmen orada öldürüyor. Hatta haber verildiğine göre Abdurrahman İbni Avf onunla yazışmış yazışması var anlaşması var <gülüyor> Bedir'de insanlar uyurken Abdurrahman İbni Avf onu bir yukarıya üst tarafa doğru çıkartıyor bu arada Bilal Ümeyye bin Halefe'i görüyor Ümeyye bin Halefe'den de çok işkence görmüş bir insan Bilal Radıyallahu anh Mekke döneminde 13 yıl işkence görmüş onu. Sıkıntı çekmişler. Hemen Umeyyye şey, e, Bilal radiyallahu anh Ensar'a haber veriyor. Ensar'dan bir takım kimselerle şeyin peşine düşüyorlar. Umeyyye bin Halef'in peşine. Önce oğlunu öldürüyorlar. Sonra da kendisini öldürüyorlar. Ne kadar savaştan kaçarsa kaçsın orada öldürülüyorlar. İşte bu Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği, haberin gerçekleşmesi gerçek olmasının bir işareti hatta e, yani hakikati diyelim. 16. ve sonuncusu Bedir savaşından elde edilecek derslerden 16. kardeşlerim ahireti bilen kimselere karşı dünyanın hiçbir önemi yok. Dünya değersizdir. Hatırlayın Ömer İbnül Umayr İbn-i Hammam adında bir sahabe. Elinde birkaç tane hurma var. Onu yiyor. Yerken aleyhissalatü vesselam'a subhanallah soruyor. Cennet ehlinde soruyor. Kendisinin savaştığı zaman ne elde edeceğini ne olacağını sorduğunda cennet ehlinden bahsediyor aleyhissalatü vesselam sen diyor cennet ehlindensin diyor ben onlardan mıyım diye sorunca sen cennet ehli kimselerdensin diyor. yani onu savaşa onları savaşa teşvik ediyor adam da bu adam Umayr İbn Hammam elinde birkaç tane hurma var şöyle bir bakıyor Yani torbasından çıkardığı hurmalara bir akıyor. Bir tane yiyor. Gerisini eğer bunların hepsini bitirirsem diyor. Hepsini yiyecek olursam bu çok uzun bir yaşam diyor. Geri kalanını atıyor ve olanca hızıyla savaşa dalıyor. Ve orada şehit ediliyor. Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesini alıyor. Cennet ehlinden olma müjdesini. Subhanallah. Yine Avf İbn-i Haris diyor ki Ey Allah'ın Resulü. Savaşta. O Bedir'de. Kuldan yana Rabbisini güldürecek şey nedir? Yani kulun Rabbisini güldürdüğü şey nedir? Deyince Aleyhisselatü Vesselam zırhını çıkartması kulun zırhını çıkartması ve elini savaşın içerisine sokmasıdır diyor. Adam bütün zırhlarını çıkartıyor atıyor bir kenara kılıcını alıyor savaşın içerisine giriyor ve o da şehit ediliyor işte böyle değerli insanlar hakeza Sa'd radiyallahu anh Abdullah İbni Mesud'un haber verdiğine göre öyle bir savaş gidiyor ki a.s.m ile birlikte sanki böyle heyecanlı böyle hızlı bir aslan gibi hem binili hem de yaya olarak savaşıyor Tabi saat orada şehit olmuyor. Dediğim gibi yaklaşık 14 kişi Bedir'de şehit düşüyor. Allah Azze ve Celle onlardan razı Allahu Teala onların hayatını hakkıyla öğrenip hayatımıza geçiren kimselerden eyle. Bizleri ve onları Aleyhisselatü Vesselam'ın kevseri, havuzu kevserinin başında buluşturup beraber cennette konaklamayı nasip etsin kardeşlerim. Bizleri iman üzere yaşatsın iman üzere vefat ettir. Had Allahu alim wa bihamdik. Esh-luna